Kur'an Rabbiniz şekurdur diyor. Ne demek? Şükreder. Nankörlük yapmaz. Teşekkürü bilir demektir. Allah böyle bir Allah'tır. Evet onun sabur olması şekur olması yani ona ait bir isim bizim anladığımız manada onun üzerine yansımaz elbette. Onun şükrediyor olması, onun sabrediyor olması onun düzeyinde onun uluhiyetine ve rububiyetine, onun azametine layık ve uygun olan bir şey. Ama mümin de teşekkür etmesini bilen insandır. Çünkü Şekûr bir Allah'ın kulu olup, teşekkür etmemek akla uygun değil ki imana uygun olsun. Rabbin Şekûr, Rabbin Sabûr, Rabbin Halîm, Rabbin Rahîm, Rabbin Gafûr, Rabbin kahhar, Rabbin aziz, Rabbin Zul zülcelal, müminin niteliği yok. Olur mu böyle? Ondan etkilenmediğin bir ilah, ilah olur mu? Sahibinden etkilenmeyen bir varlık olabilir mi? Rabbim Allah'tır, sahibim Allah'tır demektir. İlahım Allah'tır, ben onun önünde boyun bükmüşüm demektir. Namazıma yansıdığı gibi, cehennem korkusu, cennet umudu olarak yansıdığı gibi, ahlakıma, karakterime, şahsiyetime de, imanım yansımalıdır. Neyle yansıyacak? Elbette, İlimle yansıyacak.